Güzel ders değil mi? Sen dur ama. Allah güzel olacak bu. Tamam, devam edelim mi? Edelim, olur. Devam edelim mi? Tamam. Devam edeyim mi? Olur. Devam olur. edeyim mi? Şunu bitireyim. Tamam mı? Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Hazır mısınız? Başlıyorum. Hayal Hanem'le tanıştıktan sonra hayatı değişen birçok kardeşimiz tabii ki de şu meseleyi anlıyor. Güneş çıktıktan sonra. Yıldıza bakarak yol bulmanın hiçbir anlamı yok. Hayalhanemden duyduğu hakikatlerle hayatı değişen birçok kardeşin misali şuna benzer. Arkamda kocaman büyük bir okyanus olduğunu düşünün. Ve o okyanustan elimi daldırıyorum, elimin ıslaklığıyla üzerinize yüzünüze su sıçratıyorum. Burada akıllı olan adama düşen şu değil mi? Madem bu adamın bize verdiği hakikatler eliyle sıçrattığı su gibidir. Benim bu okyanusun derinine dalmam bu işin en akıllıcasıdır. Araştırdıktan sonra okyanusun derinini yani bizim okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in tefsiri olan Risale-i Nur'ları bulan onlarla tanışan kardeşlerin bize çokça yönelttiği bir soru oluyor. Abi, okuyorum, okuyorum ama ben bu kitapları bir türlü anlayamıyorum. Cevap geliyor, hazır mısın şimdi? Risale-i Nur'da 4.şağda Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri şöyle bir cümle bahsediyor. Risale-i Nur Sair, diğer kitaplara muhalif olarak başta perdeli gidiyor, gittikçe inkişaf ediyor. Demek ki Risale-i Nur ne zaman perdeli gidiyormuş? sadece başta demek o başı geçince sizin sadık olduğunuz anlaşılınca perdeler aralanacak ve perdenin altında cennete müteallik ne kadar hakikat varsa kendi yüzünü gösterecek. Bu kitapların başta kendisini açmamasının bir hikmeti de Risale-i Nurlar yeni, nazlı bir gelin gibidir. Kendisine sadık olmayan bir eş olursa Asla ona peçesini açmaz. Peki abi neden başta bütün hakikatleri bize göstermiyor? Kardeşim başta bütün hakikatleri sana gösterse Samimi misin? Değil misin? Ebu Bekir misin? Ebu Cehil misin? Sadık mısın? Değil misin? Bunu anlamanın bir yolu olamazdı ki. Bediüzzaman Hazretleri 7. Şua'da şöyle bir cümle söylüyor. Bu ehemmiyetli Risale'nin herkes her bir meselesini anlamaz fakat Hissesiz de kalmaz. Büyük bir bahçeye giren bir kimsenin, o bahçenin bütün meyvelerine elleri yetişmez. Fakat eline girdiği bir miktar yeter. O bahçe yalnız onun için değil, belki elleri uzun olanların hisseleri de var. Okurken kimi zaman akıl bu meseleleri anlamıyor gibi de gelebilir. Lakin şuraları unutmamak lazım. Biz sadece akıldan ibaret değil, hislerimiz, latife denen manevi organlarımız, ruhumuz, vicdanlarımız Risale-i Nur'dan onlar da nasiplerini alıyorlar. Risale-i Nur bu yüzden anlaşılmasını bir sürece yayıyor çünkü en güzel çiçekler dağın en tepesinde bulunanlardır. Burada nefsin bize oynadığı muazzam bir hile var. Hepimiz dama çıksak, tam 100 kişi olsak, sırayla çatır çatır aşağı atlıyorlar, çat ölüyorlar, çat ölüyorlar. 100. kişi de sensin. Nefsin sana burada şunları söyler. Bırak 99'u dahi atlasa sen atlayıp kendine zarar verme. Ama başka bir toplum içine girsen ve 10 kişi olsan 9'u da namaz kılmıyor olsa nefsin orada şunu söyler. Bak bu 9'u da kılmıyor. E sen de kılma. Ne olacak sanki hepiniz mi cehennemin dibine gideceksin? aradaki muazzam oyunu yakalaman lazım. Nefis işine gelen yerlerde kalabalığa uydururken işine gelmeyen yerlerde de kalabalığı hiç önemsettirmez sana. Aynen öyle de Risale-i Nur okuman nefsin hoşuna gitmediğinden çünkü nefsin dünya taleplerine artık engel olacağından dolayı okumaman için daha elli sayfa bile elini açıp bakmamışken sana şunları söylüyor. Yahu okuyup okuyup anlamıyorsun, ne uğraşıyorsun bu kadar vakit harcıyorsun. Hiç ise iki video dinle de vicdanını tatmin et. Video dinlemek tabi güzeldir ama hiçbiri Allah'ın ilk emri olan okunun yerini tutamaz. Şuraları unutmamak lazım. Kur'an'ın Türkçesi olan meal, Kur'an'ın ulvi hakikatlerini bize anlatmada ve yansıtmada çok eksiktir. Çünkü sadece Arapçadaki 60.000 kelimenin Türkçe karşılıkları mevcut değildir. Kelimelerde anlamamız gereken iki önemli segment var. Bir tanesi lafız mana demektir. Yani bir sefinenin karşılığı gemidir. Başka yerden baksan en fazla kayık derler ama lafız mana hemen kelimenin karşılığını verebilen mana demektir. Terminolojik mana ise böyle değildir. Ben bir matematik öğretmeniyim ve parabol kelimesinin anlamını söyleyip iki formülü yazsam insan bu kelimenin dersini almadan parabol sorularını çözmesi Neredeyse imkansızdır. Eski lise günlerin geldi değil mi aklına? Aynen öyle de Risale-i Nur'da geçen birçok kelime terminolojik olup Kur'an'ın esas mana ve maksadını bize yansıtmaktadır. Bu yüzden de Risale-i Nur'daki terminolojik kelimeler, Kur'an'ın hakikatlerini yansıtan o terminolojik kelimeler ders alınmaya mecbur ve muhtaçtır. Kapı açılacak şimdi. Birazdan ses gitti geldi. Birazdan olma. <gülüyor> bana, ba bana bırak, bana bırak, bana Abi süpersin. Bana bırak. Lan! Kamera kayıtta mevda abi. Kan <gülüyor> Selamun Aleyküm. <gülüyor> Hamdus, sen ne abi? <gülüyor> Allah <'a> ilik <İlikpersin. gülüyor> Halis. Aleyküm kardeşim. Halis. Buraya ses gelmemesi lazım. <gülüyor> Kırtış. Canım kardeşim. Bu mikrofonu hisar konserlerinde kullanıyorlar. Ses öyle iyi gidiyor. Burada ses olmaması lazım. Selametle. <gülüyor> i̇yi minnetliyim. <gülüyor> Tamam mı? Şimdi duyacağınız cümleler nefsinizin çok ağırına gidecek. Ve zaman şöyle diyor. Acaba kendine Müslüman diyen bir adam. Sen diyor musun Yusuf? Evet. Diyor musun? O zaman üstüne alın. Can sen diyor musun? Elhamdülillah. Üstüne alın Ömer. Evet. Var mı problem? Diyor musun Müslümanım diye? O zaman üstünü alacaksın kardeşim. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel bakalım Müslüman. Gel şöyle yanıma dur. Bak şimdi cümleleri sana itafen okuyorum. Acaba kendine Müslüman diyen bir adam. Sen o musun? Evet abi. Dünya... <gülüyor> <gülüyor> Çocuk ruhunu bıraktı. Şşş. Dünyanın bir menfaati için bir günde 50 kelime frengi lukanından taallüm ettiği halde bir günde yabancı kelimelerden 50 tane taallüm edebiliyor. Mesela kar ne demek? Kar ne demek? Kar. <gülüyor> şey, Yağın değil mi? Lan, <gülüyor> <gülüyor> ben iştahlıcıyım. <gülüyor> Pencil ne demek? Hı, hı. Pencil. Ha, kalem, Ka ha. kar, araba, <gülüyor> ha, araba, araba. Cardesen abi. <gülüyor> Star ne demek? Star ne demek? Ee... Mehmet Star. Aa, yıldız. Yıldız. Bu kelimeleri biliyorsun değil mi? Mehmet <gülüyor> yıldız. <gülüyor> çok ya çok yanlış adam çağırdık. <gülüyor> çok yanlış. Ben bunu çıkarayım sahneden sıfırdan bir daha çekeyim. Çok Oğlum iyi. burası normalde çok ağır hayvan diyecektim birazdan sana. Ha. Sen böyle gülünce nasıl diyeyim Yok, ben sana? Ben... Sen bir gülerek ilan ettin kendini. Ben meslek sesi çıkışıyım. <gülüyor> <gülüyor> böyle yabancı kelime falan bilmem. <gülüyor> Acaba kendine Müslüman diyen bir adam dünyanın bir menfaati için bir günde 50 kelime Frenkî lügadından taallüm ettiği halde günlük hayatta sayısız konuştuğumuz İngilizce kelimeler, background'umuza aldığımız yabancı kelimeler, background gibi bunları yapmakta hiçbir zorluk duymazken 50 senede ve her günde 50 defa tekrar ettiği Subhanallah, Elhamdülillah ve La ilâhe illallah ve Allahu ekber gibi mukaddes kelimeleri öğrenmezse elli defa hayvandan daha aşağı düşmez mi? Böyle hayvanlar için nefse çok ağır gelecek. Bu kelimat-ı mukaddes'e tercüme ve tahrif edilmez ve tehcir edilmezler. Bu okuduklarımdan sonra seni nefsinle baş başa bırakmak zorundayım. Soracaksın nefsine hayvan gibi dünyaya yaşamaya mı geldim? Kur'an'ın elmas düsturlarını öğrenmeye mi geldim diye. İşin şu kısmı da gözden kaçmamalı. Zamanında birisi bahsetti bana. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış olayı siz araştırabilirsiniz. Ama ben bu tür işlerde asla değil, fasla bakılmayı öngörüyorum. Öngörüyorum. Öngörmek, öle yazmak. <gülüyor> Ön gördüm, ben gördüm, ben bu işi gün gördüm. Öneriyorum ya. Gün yani, bey. Oğlum benim kelimeyi firangın var. <gülüyor> bu mesleğin meslek çıkıştı burada. <gülüyor> abi kar dedim, vallahi ben incece söyledim. Lan kar, kara, kar dedin ya. Araba deyince aklıma sarı. İnsan kara kar der mi ya? <gülüyor> Sen ne aldın ne oldu? Araba. A pencilden sonra yıktım ben. <gülüyor> Bir de söylediğinde altyazı lanet olsun diyor ya, işte onun için istiyor. <gülüyor> bana bahsettiği bir mesele vardı. Ne kadar doğru yanlış tam bilmiyorum ama olayda asla değil. Fasla bakarsan daha güzel olacak. Zamanın birinde bir ailenin elinde bir taş ama nasıl parlıyor? Bu da kaşıkçı elması. Bugünümüzde denilen kaşıkçı elması. Tabi bunlar elindeki taşın mahiyetini, özelliğini bilmiyorlar. O esrada yemek yerken, yani çatal lazım, bıçak lazım, o lazım, bu lazım derken adamın bir tanesi olayı ayıkıyor. Diyor ki ya bunların ellerindeki taş ciddi manada kıymetli bir taş. Adam başlıyor bunlarla muhabbete. Nasıl alırım, nasıl şey yaparım falan. ihtiyacınız nedir, şu nedir, bu nedir? Onlar da olayı bilmediğinden kaşığın karşılığında koca elması adama teslim ediyorlar. İnsan elindeki hazinenin kıymetini bilmezse kaşıkçı elması gibi iki demir parçasıyla bütün hepsini kaybedebilir. Elinde Kur'an var. Kıymetini ve o kıymete göstermen gereken ameli aksiyonu iyi tahlil etmek zorundasın. Ve Risale-i Nurları başladığında, o ayrılmaz kırmızı sevgiliyle kavuştuğunda şöyle okumanı öneriyorum. Anlamak için okumalısın ama anlamadığın yeri geçmelisin. Çünkü ikinci, üçüncü, belki külliyatı beşinci okuyuşunda nasibin orada olacaktır. Sayfadaki kelimeler ...sana anlamını cümle içinden vereceğinden dolayı her sayfada bir iki kemik kelime haricinde lügatlarına bakmanı önermiyoruz. Üstadın talebesi abiler Risale-i Nurları evvela üç defa lügata bakmadan okumanın onun cümle yapısıyla dost olabileceğini söylüyor. Neden bir kitap için bu kadar video yaptın? Neden okumamızı bu kadar arzu ediyor, bu kadar bahsediyorsun? A benim kardeşim. Çünkü Bediüzzaman'ın dediği gibi cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil.